Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşilçam'da West End <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Ben Utku Kulayer ve yine bir Türk İşi Cowboylar Radyo Programında sizlerle birlikteyiz. Yeni yayın ilk işte dün başladığı yayın dönemimiz ilk programı bugün ve çok değerli bir konum var. Cenk Kral hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çok teşekkürler. Efendim Türk İşi Cowboylar Radyo Programında işte duydunuz Türk sinemasında western filmleri ve bununla ilişkili konulara Önem veriyoruz ancak ben bu yolculuğa çıktığım zaman e, bir şey fark ettim bir de e, Türk işi kovboylar var e, kovboy filmlerine e, gönül vermiş insanlar var ve bence bizim bu bahsettiğimiz e, işte Türk işi kovboy filmleri e, çizgi romanlarda neler etkilemiş bütün bu konuda hepsine bir baktığımız zaman genel baktığımız zaman aslında bu durumu en fazla yaşatanlar da bu gerçek Türk işi kovboyları. Ve bir şey fark etmemiştim ben siz benimle bağlantı kurduğunuzda. Ben sizin aslında yazılarınızı çok önceden okumuşum Gece Yarısı sinemasından Ve önceki yayın dönemlerinde ben Yeşilçam Arkeolojisi programında Gece Yarısı Sineması üzerine iki program yapmıştım. Hatta Kaya Özkaracılar'la birlikte Gece Yarısı Sineması üzerine baya konuşmuştuk. Çok güzel bir şey benim için. Çünkü Gece Yarısı Sineması'nın hani Miyenk Taşlı'ndan bir tanesi daha bizimle birlikte bugün radyo programında. Yeniden hoş geldiniz. Rica ederim. Aynı ortak ilgi alanlarımız evet. olmuş ama buluşmak bugüne kısmet olmuş. <gülüyor> Zaten Türk İşi Kovboylar e, radyo programına başladığım zaman e, tamam benim bazı filmler üzerine ilgim vardı. Ancak e, şöyle bir şeye karar verdim. E, bu yaptığım araştırmayı radyo programı şeklinde yapmak ve ben neler öğreniyorsam onu radyo programının gidişatında paylaşmak. Ee, e, ...tabii ilk başta başladığımız bilgiyle... ...bugünkü bilgimiz arasında çok büyük fark var... E, ...bu filmler üzerine... ...ancak ben de biraz genişletmek durumunda kaldım... ...çünkü e, gerçekten... ...Türkiye'deki kovboy e, filmlerini... ...irdelemeye başladığımız zaman karşımıza aslında... ...sosyolojik bir durum çıkıyor... E, ...e psikolojik ve sinemayla alakası ortaya çıkıyor... ...e çizgi roman tarihine bakmamız gerekiyor... ...ve bugün sanırım... ...sizinle bol bol konuşacağımız çok önemli bir isme de... ...dokunuyoruz... E, ...o yüzden e, sizi anons ederken... Aslında çok uzun bir e, özgeçmişiniz var ama Sergio Leone uzman olarak sizi takdim edersem ben. Vallahi doğru olur, <gülüyor> doğru olur. Sergio Leone zannediyorum e, sizin de ilgi alanınızın. Evet. E, kalkıp ya neden Türkler bu kovboyculuğa bu kadar ilgi duydular ve bu kadar e, film yaptılar dendiği zaman bence bir numaralı esin kaynağı. ...herhalde e, Spaghetti Vesterniler... ...Spaghetti Westernlerin de aslında... ...bu kadar... E, ...hızlı ve... E, ...büyük alanda yayılmasının... ...temel müsebbibi de... Hı hı. E, ...rahmetli Sergio Leone'dir... Evet. ...baktığım zaman... ...şu iki ayrımı gördüm ben... ...bir klasik Vesterniler var... ...onların bir etkisi var... Evet. ...yalnız bu klasik Vesternilerin etkisi Türk sinemasında... ...çok fazla filme yansımamış... Hani ...ortaya koyacağımız sayı herhalde 5-6 film gibi gözüküyor... Ancak onun dışında şu anda çıkarttığım listeye göre 55 ile 58 film arasında var gözüküyor. Bu filmlerin herhalde 50'si kadarı Spaghetti Vestan e esintisi mi diyelim evet. yoksa et etkisinde kal kalarak çekilmiş. Ya da o Spaghetti Vestan'ın büyük muazzam rüzgarı ve tabii ki Sergio Leone'nin e yarattığı bu... E ...artık akım demeyeyim ama... ...yani bir dalga evet. oluşturuyor... ...büyük bir dalga oluşturuyor. Sergio Leone'nin e, enteresan bir lafı vardır... ...der ki... ...Ford'un filmleriyle benim filmlerim arasındaki... ...en önemli fark... ...Ford'un filmlerindeki kahraman... ...pencereden dışarı... E, ...o... ...umut verici geleceğinin... ...hayal ederek bakar der... ...halbuki benim filmlerimde... Anlının ortasına yiyeceği kurşunun korkusuyla bakar der. Yani aslında bu <gülüyor> e, bir e, pesimist Avrupalı bakışıyla e, vizyonu açık, e, daha keşfe açık e, Amerikan rüyası <gülüyor> felsefesinin arasındaki fark gibidir. Dolayısıyla bunların ikisi zaten e, farklı açılardan bakar. Amerikan westerni daha folklorik... Var olan tarihi aslında yüceltmeye hı hı. yönelik de bir bakışı vardır bir açıdan. Ama e, Avrupa'daki çekilen westernleri hadi spaghetti western diyelim en kaliteli olanlarına, orada biraz daha Avrupalının e, biraz kritik eden, e, biraz pesimist noktadaki bakışı da devreye girer. Yani Sergio Leone e, aslında bu konuyu tamamen ...kendi çocukluğunda öykündüğü Amerikan rüyasının... ...onun hayatına olan izlerini yansıtmak için yazdı. Belki hikayesine çok kısaca girelim mi? Ne tabii dersiniz? tabii kesinlikle. Yani çok basit olarak hikayesi şu... ...Sergio Leone... ...babası da zaten sinema kökenli birisi... ...annesi zaten İtalya'nın ilk primadonalından birisi... Ee, ...sinemacı bir ailenin içerisinde doğuyor... Ee, ...büyük... E, ...mega filmlerin yapımlarında... ...hep asistanlık yapıyor... ...büyük film yönetmenlerinin... ...yanında yetişiyor... Ee, ...1960'lı yılların başında... ...yavaş yavaş... ...kendi çıkışını ararken... E, ...bir gün yakın bir arkadaşının... ...tavsiyesiyle... ...Akira Kurosawa'nın Yojimbo'sunu seyrediyor... Hı hı. ...ve bu Yojimbo'nun... ...aslında ne kadar... Ee, ...Western hikayesine... E, ...adapte edilebilir olduğunu düşünüyor. Ve bunun üzerinde çalışıyor. Ve e, epey uzun zaman... E, ...filmle ilgili... ...tabiri caizse belini doğrultmaya çalışıyor. Yani projeyi oluşturmaya çalışıyor. Yapamıyor. Bir türlü çıkaramıyor. En sonunda bir tane şirket... E, ...o aralar devam etmekte olan... ...bir filmin artıklarıyla... Hı -hı. ...bakın artıklarıyla... ...yani kostümler... Ee, prop dediğimiz işte bütün bu kullanılan malzemeler, mekan bununla yapmasına müsaade ediyor enteresandır ee, Sergio Leone'nin hayat boyu rüyası olan e, aktör Henry Fonda'dır hmm. ama Henry Fonda bu film için o kadar uzak bir hedef ki yani imkanı yok olacak gibi değil ee, enteresan gene Charles Bronson'u dener, Charles Bronson senaryoyu okumaz bile İtalya'dan No name bir e, film yönetmeninden gelen bir senaryo, senaryo gözüyle Bakmaz bile James Cuborn derken e, William Morris Ajansı o günlerde e, Leone ile tanışıklığı Olan yöneticilerden bir tanesi Diyor ki bak bir tane diyor O zaman da böyle kaset falan yok Hı -hı. E, Makar Makaralarda Hı -hı. Bir Amerikan televizyon dizisinin e, Bir Bölümünü gösterir ve ...o bölümdeki genç aktörü... ...önerir. Zaten... ...yani verebilecekleri maksimum... ...para 15 bin dolar. <gülüyor> Dolayısıyla hani böyle bir paraya da... ...büyük bir aktör, aktris... getirmeyin imkanı yok. Söz konusu kişi Clint Eastwood. Ee, Dizi de... ...Rohaite. Sergio Leone... E, ...hemen... E, ...öyküleştirdiği, senaryolaştırdığı... ...Yocimbo'dan aldığı... ...hikayeyi... E, ...ekibi hemen kuruyorlar. Alman... Ee, İtalyan ve İspanyol ortak yapımı oluyor. Hı hı. Ve hakikaten de e, bu e, Pistols Don't Argue dedikleri Silahlar Tartışmaz isminin hı hı. neredeyse arka bahçesinde çekiyorlar. Ve e, o filmin devreye girmesiyle müthiş bir popülaritesi oluyor. Sonra arkasından Lee Van keş, keşfederek yola devam edeceği e, For A Few Dollars More birkaç dolar daha için filmi oluyor Orada bu sefer karşımıza livan Cliff yani sinema dünyasına tabii. tekrardan Levan Cliff tanıştırılıyor ve o bildiğimiz bizim Hı -hı. çocukluktan bildiğimiz livan Clif e, Tabii daha büyük yapım e, ölçeği var e, Bunu kullanıyor arkasından da e, hemen böyle üst üste 64 65 66 1964 65 66 İyi kötü ve çirkin. Hı -hı. İyi kötü ve çirkin artık milyon dolarlık bir proje halinde. Dolayısıyla Sergio Leone e, bu şekilde muazzam bir giriş yapıyor ve filmleri ard ardına müthiş bir sükse yapıyor. Hatta enteresan bir anekdot e, filmler Amerika'da e, vizyona girmeden önce bir şekilde Akira Kurosawa duruma uyanıyor ve bir o zamanki yapımcılar Hı -hı. hani üç kuruşluk bir e, telif hakkını ödemediği için karşılarında çok ciddi bir sorun çıkıyor ve filmin Amerika pazarına girememe riski oluşuyor. Hı -hı. Neyse sonuçta giriyorlar geliyorlar e, tabii o zamana kadar o üç film çekilmiş durumda dolar Hı -hı. üçlemesi denilen Sergio Leone Akira Kurosawa'ya bütün dolar üçlemelerinin uzak doğu haklarını verir. Hı -hı. Enteresandır Burası çok enteresan. Akira Kurosawa kendi filmlerinin toplamından kazanmadığı parayı Sergio Leone'nin dolar işlemelerinden kazanır. Yani dolayısıyla Sergio Leone bir çağın kapanıp diğer bir çağın açılmasını öncülük eden bir isimdi. Bambaşka bir vizyonla girdi. Geçmiş temalara kesinlikle takılmadı. Yaptığı filmin e, görüntü dokusundan, senaryo yapısına, e, soundtrack müzikten e, acting e, aktörlüğe kadar olan tarafta bambaşka bir vizyonla geldi. Zaten bugün dünya sinemalarındaki antihero dediğimiz evet. kavramın aslında e, başlangıç doğuran babası e, Sergio Leone'dir sanırım Türkiye'de spagetti vestenlerin de tutma sebeplerinden bir tanesi bu anti kahraman durumu da biraz var çünkü biraz hani mağdur olduğunu seviyoruz durumu ee, hani bir yerde düşecek o durum spagetti vesten içinde de var bir de sanırım bu hafif Meksika ile olan ilişkiler ondan sonra her şey temiz değil sonuçta sonuçta o kirlilik de var Ve spagetti vestenlerde sanırım o da birazcık Türkiye'de e ilgi görmüş gibi geliyor bana. Biliyorum evet. siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama. Yani zaten bir cowboy filmlerinin zaten bir avantür evet. tarafı var. Spaghetti Western e, bir açıdan bakıldığında biliyorsunuz bir yaklaşık 550'ye yakın Spaghetti Western var. E, 1960'ların başıyla e, 77'ye kadar giden dönemde e, 550'den fazla Spaghetti Western yapılıyor. Tabii bunların bir kısmı işte Sergio Leone, Sergio Solima gibi hı hı. E, gerçekten hani a -class, e, Büyük, yüksek e, bütçeli ve kaliteli filmler. Ama onun biraz daha altında kalan ve daha da aşağıya giden e, Yelpaze'de... E, ...hani avantür tarafı, hı hı. işin aksiyon tarafı bol filmler de var. Mesela Trinity filmleri 70'li yıllarda... Hı hı. E, moda olmuştu. E, Bat Spencer'ın e, hayatımıza girdi. Evet. E, Bud Spencer la Bat Spencer. Yani bu bu tür bir avantür karmaşa e, tabii ki kültür yapısı birbirlerine hani Akdeniz kültürü dolayısıyla ilgili olan Hı -hı. E, ülkeleri çekti. Bizde de bence bu akımın ilgi görmesi e, hani bana garip gelmedi. E, sadece yapılan filmlerle ilgili esinlenme ilginç geldi. Belki bunun üzerine ayrı programlarımız olabilir inşallah. Aslında bu program sizinle bir tanışma programı bence. <gülüyor> Çünkü 4-5 tane farklı konu başlığı çıkarttım. Sizinle uzun uzun konuşmak istiyorum. Evet. Yani bunun evet. Zaten programa <gülüyor> tanışma. Şunun ben altını tabii. çizmek istiyorum. Şimdi bizi dinleyenler arasında mesela Spaghetti Western olması için bir filmin ne olması gerekiyor yani illaki sadece İtalyanların mı işin içinde olması Yo, gerekiyor? Yok tabii. tabii. Yani Öyle bunun... bir şey. Çünkü oradan başka bir soruya evet. geçmek istiyorum ben size. Yani tabii sonuçta Spagetti Western belli açılardan bakıldığında da biraz böyle e, sanki o zamanki film yapımcılarını aşağılamaya yönelik bir terim olarak da e, görülür. E, zamanın bir e, film kritiğinin ortaya attığı belki de hakikaten amacı bu olmayarak attığı ama sonradan biraz da aşağılayıcı bir terim olarak kaldı. Hı -hı. Yani sonuçta Amerika dışında evet. Avrupa menşeli yapımcılar tarafından ele alınan westernler ki genelde mutlaka e, bu westernler e, içerisinde mutlaka bir İtalyan parmağı olurdu. Hı hı. Genellikle bu filmlerin çekildiği yerler e, İspanya'nın güney doğusundaki e, Almeria kasabası, Almeria-Tabernas e, kasabaları arasındaki o geniş vadilerdeki ovalardaki çekimleri olurdu ve e, buranın Baktığınız zaman görsel dokusu, işte iklim yapısı da e, Amerika'nın bu e, güneybatısındaki, evet. bu Meksika sınırına yakın olan taraflardaki iklime çok benzeyen i̇şte bir yer. Bizde yani. de Kapadokya yarısında evet, evet, evet, <gülüyor> evet. Yani Spaghetti Western aslında tabi, e, mesela şöyle söyleyeyim, benim gözlerimi kapatıp bir odaya koyun Hı -hı. ve bir anda bir şey açın, e, hiç filmin adını hatta şeyini bile duymasam olabilir, e, Santrekini. Sadece görsel dokusundan ben hissedebiliyorum. Aa diyorum tamam bu. 1960'lar 70'lerin başındaki o e, özel film tekniğiyle çekilmiş. Hı hı. E, bu e, yani o zamanlarki 4 perforeli değil de 6 perforeli film tekniğinin bir de görsel dokusu da olurdu. Hı hı. Dolayısıyla sinematografik örgüsünü de ben... Bir şekilde hissediyorum. Ha, mutlaka bu hani anladım, Spaghetti anladım. Western film deniyor. Ama tabii bir Leone filmi devreye girdiğinde Hı. sessizliğin derinliğini bile ele <gülüyor> aldığınızı orası bambaşka bir dünya. Evet, şimdi Leone'ye döneceğim ama o zaman şunu sormak istiyorum. Sizinle bunu da konuşmak istedim. Şimdi bizim filmlere bakıyoruz. İşte size söyledim 58 tane film şu anda olarak söyledim. Çünkü bazılarını hala evet. onaylamadım. Ee, ancak mesela Çeko filmi. Ondan sonra işte bir avuç, bir çuvar dolar pardon. Buna benzer 7-8 tane film İpini var. İpini boynunda bir, İpini boynunda bil mesela evet. <gülüyor> Şimdi bu filmleri küçük kovboy. Bu arada küçük, küçük kovboy'u kovboy evet. da şundan dolayı söylüyorum. Çünkü içinde İtalyan parmağı da var. Peki bu filmleri spagetti jarnı içinde el alıyorlar mı almıyorlar mı? Çünkü pek rastlamıyorum. Küçük kovboy'u alıyorlar. Alıyorlar evet. Alıyorlar çünkü küçük kovboy'un bazı sahneleri Çin'e Evet. İn, bazı indoor mekanlarının Çin'e Çit'te'de çekildiğini okumuştum. Hatta bununla ilgili röportajlar da vardı. Dolayısıyla o anlamda küçük koboğuy girer. Çekonun girmesi gerekiyor bence. Şöyle, ya yani zaten böyle hani kalkıp sertifikalandırılmış spaghetti <gülüyor> western evreni diye bir şey yok ama. Yani çok böyle derin meraklılarının mesela Hı -hı. ben Çeko'yu bildiklerini biliyorum. Evet. evet. Yani konuyu gerçekten e, derinlemesine benden aynı derinlikte <gülüyor> izleyenler mesela hani Türk olduğumu duyunca bana Çeko'yu, Küçük Hovboy'u, Cüneyt Arkın'ı e, söylerlerdi. E, dolayısıyla onlar aslında sayılabilir ama tek farkı mekan olarak e, çekim yerleri Türkiye'dir. Ha, tabii tabi şundan dolayı söyledim çünkü gerçekten bazı filmler hani tamam müzikleri konusunda hiçbirimiz bir şey söylemeyeceğiz hani müzikler bizde stokta da değil hani yapılmış ve, e, spaghetti western filmlerine ya da eski western filmlerinden alınmış birebir kullanılmış onun dışında ama film çekimleri olarak ben bazı filmlerin hani bu spaghetti camiasında yer edinmesinin gerektiğini düşünüyorum bilmiyorum ama evet. siz ne düşünüyorsunuz yani, e, yılmaz Güney'in mesela yedi belalılar filmindeki o böyle kirli sakallı Gerçi orada küçük bir şapka giyen daha çok Hı. turist Ömer Vahri bir şapkadır ama yani oradaki o e, kayıtsız ve kimseyi umursamayan anti kahraman halleri bence kesinlikle e, Yılmaz Güney'in bir şekilde e, Clint Eastwood'dan esinlendiğini ben e, hissediyorum yani. Çünkü oradaki o hareketin tarzı o konuşma tarzı hatta Keşke bir imkanı olup eşiyle konuşup mesela... İşte ben onu, onu özel sesinde program yapmayı düşünüyorum evet. aslında. Yılmaz Günevvi'ye evet. spagettiler diye. Ben e, şeyi de çok düşünüyorum. Cengiz Gaffari kesinlikle. Yani Cengiz Gaffari bence oynadığı filmler direkt o filmi Spagetti western yapıyor gibi. Yani duruşu çünkü. Yani böyle bir tekinsiz bir duruşu var. Sartana filmleri serisi. Bir de Tamer Yiğit e, Yani Cengiz Gaffari'nin e, hakikaten hani... Hı -hı. ...altındaki şeyi kapatsanız... ...çok rahat... E, ...bu 1960'larda... ...ve 70'lerde çok popüler olan... ...sonradan da aslında... E, ...şeye geçen... E, ...fotoroman dünyasına geçen... Spaghetti Western karakterlerine çok benzer. Evet. Yani biraz daha böyle... ...Sartanavari tiplemeleri... E, ...bizim topraklarımızda canlandırmışlar. Bizde... E, ...genelde dergiler ve gazeteler araştırdığımız zaman... ...Bizde Ringo's ismi çok geçmiş bu arada. Ringo. Evet. Yani gringo değil ama ringo. Ringo. Ringo çok fazla geçmiş. Yani Gözlendirdin mi o? Yani <gülüyor> ama şöyle bir olay var. Neden ringo? Çünkü yani Türkiye'ye getirilen filmlerle ilgili e, Türk basınında işte magazin basınında çıkan haberlere baktığınızda Juliana Gemma'nın evet. e, canlandırdığı ringo filmlerinin de epey yansıması olmuş. Dolayısıyla hani sinema e, literatürü ya da sinema kültürü çok derin olmayan e, kişilerle de konuştuğunuzda yani rahmetli büyük babam mesela ringoyu söylerdi evet. <gülüyor> hatırlıyordu yani o Ringo biraz da belki hatırlaması kolay bir olay ve e, ...Julian negemmanın film yapımcıları da bunu iyi e, güzel kullanmışlar e, Julian Gema bayağı büyük starmış bir dönem e, tabi yani evet. yani Türk oyuncuları kadar ismi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala konuşan Giuliana Gemma filmlerini severdim diyen insanlara da karşılaşıyorum. Tabii He. ki bir yılmaz güne e kadar olamaz halka e, iz düşme ama çok çok tanınmış. Bu aslında hani şu anda işte kovboy filmi desek hani işte Yaşı Batı yapıldı, Cem Yılmaz'ın o hani insanlar izledi komedi filmi diye ama herhalde şu anda western pek ilgisi yok diye düşünüyorum ben Türkiye'de artık. Tabii onun, yani o yani sadece spesifik evet. ilgileri. Evet. Peki evet. sizin ilginiz nasıl başlıyor? Aslında ona dönelim. Ya ben çocukken e, işte her çocuğun böyle çocukluktan e, yani bebeklik çocukluktan çıkıp ergenliğe gide, geçtiği yıllarda bir ilgisi olur ya. Ben de o zamanlar evde e, Sabata filminin soundtrackini, soundtrack 45'liğini dinlendik Çocukken nedense bir şekilde takılı kaldım. Nedir bu? Kimdir bu? derken e, Lee Van Cliff olduğunu ...fark ettim. Ee, daha doğrusu annem söyledi bana bu adam o adam diye. O görsel karizmanın peşinde giderken e, bir anda kendimi e, dolar üçlemeleri filmlerinde buldum. Dolar üçlemelerinde, yani Levan Cliff'in filmlerini toplamaya başladım. Türkiye'de ilk video kaset e, yaygınlaşmaya başladığı yıllardı. 77, 78, 79... E, fakat dönüp dolaşıp hep aynı filmlere geliyorum yani Levan Van bir çocuksu hani, e, çocuk kahramanı sempatisiyle bakıyorum ama hep de geldiğim filmler aynı filmler sonra dikkat ettim bunların yönetmeni kim bari işte Sergio Leone sonra da 80'li yıllarda bir arkadaşımın tavsiyesiyle şeyle tanıştım e, Christopher Frayling, o zamanın e, British e, Sanat Akademisi'nin rektörü o kitabı da e, Spaghetti Westernler üzerine yazılan bir kitap şeklinde bana sekiz numara bol gelen <gülüyor> derinliği olan bir kitaptı. Ka kaç yaşındaydın o, e, o zamanlar? O e, zamanlar aşağı yukarı 20 yaş 17-18 yaşında falandım. <gülüyor> İstanbul Film Festivalleri sırasında işte kütüphane gibi kurarlardı <gülüyor> ya sinemaların e, faaliyetlerini. Orada görüp aldım ve ondan sonra bayağı derine indim ve hakikaten Sergio Leone'nin e, sanatını anlamaya başladım. ...oradan sonra da epey gelişti... ...ilerledi... ...bu filmlerin bulunduğu mekanları... ...keşfettim... ...ben aslında geçen seneye kadar İspanya'da yaşıyordum... Anladım. ...Ve İspanya'da yaşadığım için de... E, ...madem buradayım bari bu mekanları... ...bari bulayım dedim... ...en son keşfim de... E, ...yarın veda konserine gideceğim... ...Ennio Morricone'nin... ...yarın Madrid'de veda konseri var... E, ...İyi Kötü ve Çirkin'in... ...çok e, muhteşem bir sahnesi vardır... Kapanış sahnesi, mezarlıkta evet. altın bulmaya giden üç kişinin karşılaşması. Bu film merakları için e, o sahne, o mezarlık çok kutsal bir mekandır. E, gerçekten de öyle. Ben de ee, duvarım onun panoramik olarak. Evet. Onu Santa istedim. Domingo de Silos isimli bir köyün yakınında hala e, iki dağın ortasındaki boş bir vadidir. İspanya'nın kuzeyindeki Burgos eyaletine yakın o mezarlığı İspanya'daki meraklıları. E, ...harekete geçirdi... ...tekrardan canlandırdı... E, ...hatta e, ufak meblalar karşılığı... ...o mezarlıklara isim yazıyorlar ya... Evet. E, ...buna destek olanların... ...isimlerini yazmaya başladılar... ...dolayısıyla... E, ...hem oraya gittik mekanı gördük... Sizin bir fotoğrafınızı kullanmıştım ben sosyal medyada... Evet. O, ...o fotoğrafı... Evet, evet, e, o kutsal mezarlıkta... <gülüyor> ...bir mezar taşımız var... Yani şu anda o zaman... ...bence yani sizin de program öncesinde... De ...görüştüğümüz kadar... ...sizin bir Sergio Leone üzerine... ...kitap yazmanız gerekiyor. Yani Bence zaman geçmiş bile. Evet. evet. Sergio Böyle Leone üzerine... bir var mı? Vardı. Yani gerçekten... ...hatta Sergio Leone'nin resmi... ...biyografisini yazan bu bahsettiğim... ...Sir Christopher Freeling ile... ...baya iletişimimiz oldu. O da bir ara... ...baya endişe etmiş. Ben de bir kitap... ...yazıyorum diye ama benimkisi biraz daha... ...farklıydı. Ben Lee Van Cliff'den ...yola çıktım. Fakat sonra... ...her yol Sergio Leone'ye çıkınca... <gülüyor> E, Haklısınız yazmam lazım. Zaten sizin de bu topladığınız eski evet, e, sinema gece dergileri, arası. gece yarısı sineması dergileri ve çeşitli yerlerdeki yazılarımı toplasam herhalde bir kitabı yarılamış olurum sanki. Yani e, senaristlerle yaptığınız görüşmeler bile yeter bence. Evet. evet. Yani bu uğurda Ser Cevlyen'in e, en kritik iki senaristini buldum. E, gene aramızdan ayrılan İlay Valak'la e, konuşma Hı. fırsatı buldum. O zamanlar o filmlerin yapımına katkıda bulunan bazı kişileri buldum. Benim gibi bu konuya çok meraklı bir kitleyle defalarca Almeria ve çevresindeki o muhteşem filmlerin gerçek çekildiği mekanları bularak Film de çekmiştiniz orada. Evet oralarda da küçük amatör böyle <gülüyor> hani e, böyle çok sevdiği bir operaya gidince kimse yokken çıkar orada oynama gibi böyle çocukluk yapar da bizimkisi de biraz öyle oldu. Şimdi Cenk Bey programın başında yani ilk başladığımız zaman size bir şey söylemiştim hani müzik çalmayalım çünkü konuşacağımız konu yetmez biz konuşmaya başladığımız zaman ki başladık yine programın bittiğini göreceğiz demiştim. Biz Hakkısınız bize ayrılan ona. sürünün <gülüyor> sonunda gelmişiz. Haklısınız valla doğru. Şu anda. Ee, yani bu bir hoş geldiniz. Ve Türk İşi Kovboylar'da sizinle umarım bundan sonra birkaç programda daha birlikte bol bol hem Spagetti Westernlerin etkisi hem sizinle Cüney, e, Yılmaz Güney'in e, e, Türk filmlerine pardon Sergio Leone üzerindeki etkisi ve Spagetti Vestender'in etkilenmesi üzerine sohbet Yemars, etmek tabi. istiyorum ve tabii bu bir kültür yani sonuçta Western filmi kültür işte dediğimiz gibi Spagetti Westernlerden bahsettiğim zaman şu listede en azından ben on film koyarım bunlar üzerine sizinle bol bol sohbet edeceğiz umarım ilerleyen programlarda ben de ben de çok seviniyorum ben çok, çok teşekkür, teşekkür ederim ben teşekkür ederim e, e, kır beni kırmadınız geldiniz e, keyifli bir program oldu sürümümüzde burada sona erdi e, Türküsü Kovalar programında benden Zutkuyar ve değerli konum Cenk Kralla birlikte e, Spagetti Westernler ...Serge Olayan üzerine elimizden geldiğince zamanımız yettiği sürece sohbet ettik. Umarım ilerleyen programda kendisiyle görüşürüz. 15 gün sonra tekrar Türk İşçi Kovboylar'da görüşmek üzere hoşçakalın Türk Türk Sineması ve Çamda Bastan.